Şems suresi rahman rahim olan Allah'ın adıyla güneşe onun aydınlığına güneşi izlediği zaman aya güneşi açığa çıkardığı zaman gündüze onu yani ışığı kapladığı zaman geceye göğe ve onu bina edene yeryüzüne ve onu yayana nefse yani insana ve onu biçimlendirene sonra da o nefse kötülük ve takva yani duyarlılık kabiliyetini verene Yemin olsun ki nefsini arındıran kişi elbette kurtulmuştur. Onu kötülüğe gömen kişi ise elbette kaybetmiştir. Semud kavmi azgınlığı yüzünden gerçeği yalanlamıştı. Onların en azgını deveyi kesmek için ileri atılmıştı. Allah'ın elçisi Salih onlara Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar elçiyi yalanlamış ve deveyi de hunharca katletmişlerdi. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle orayı başlarına geçirmiş ve orayı yerle bir etmişti. Bu toplum kendi sonundan da korkmuyordu.